Birkaç bir bîçâre gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnamedir. Bu defadan evvelce size gönderilen gençler-îkaznamesinin bir tetinmesi. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için, tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan meded isteyen gençlere dediğim gibi, onlara dedim ki, sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek. Eğer siz daireyi meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiyeyi İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen bâki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise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 Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Akıl ala kadarlığıyla ona zulümatlar, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur ve Ademle hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulümatlar veriyor.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 ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözümüz önünde bir daracı dikilmiş. Onun yanında bir piyango fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi ala hal ister istemez hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar. Ve çağırma zamanı gizli olmasından, her dakika ya gel idam ilamını al, dar ağacına çık, veyahut gel milyonlarla altını kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış, gel al demelerini beklerken, birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın. Elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de, aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam, o kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım bir ders getirdim. Bunu okursanız, o helvayı yemezseniz, o dar kurtulursunuz. Bu tılsımla o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bakınız, bu dar da zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyor ve oraya girinceye kadar da o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar, çandan görünmüyorlar ve zahiren onlar da o darağacına çıkıyorlar. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını, milyonlar, milyarlar şahitler var, haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız! En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar, Yüksek sesle ilan ediyorlar, haber veriyorlar ki, o dar ağacına gidenleri, aynel yakîn gözünüzle gördüğünüz gibi, bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını, hiç şek ve şüphe getirmez, görür gibi, gündüz gibi kat'î biliniz, dedi. İşte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gayr meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, dar hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayri meşruayı terk edip tılsımı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle o fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhimüsselam ile beraber hadd-i esaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat ve ehli tahkik müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. El hasıl gençlik gidecek sefahette gitmiş ise, hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla, hastanelere veya taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere veya manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyet ile lisanı halinden gençlik saykas ile israfat ve su istimalden gelen hastalıktan en iyiler eyvahlar cevabını işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençlik saykas ile gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen gençlerin teessüfatını işiteceksiniz. Ve kabristan’da ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o âlem berzahta, Ehli keşfal kuburun müşahedesiyle ve bütün ehlaki katın tasdikiyle ve şehadetleriyle ekser azaplar gençlik suiistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile, esefler, hasretlerle eyvah gençliğimizi bade heva belki zararlı zayi ettik sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü beş-on senelik gençliğin gayr-i meşru zevkî için, dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam, en acınacak bir halde olduğu halde, er-râzî bid-zararî lâ yunzarû leh sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâik değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın, ve muhafaza eylesin. Amin. Aziz Sıddık Risale-i Nur şakirtleri, kardeşlerim. Risale-i Nur şakirtlerinin zayıf kısımlarına zarar veren, hatıra gelmeyen, ihtiyar bir zat tarafından bir itiraz münasebetiyle ve o gibi itirazların esasını kesecek bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum. Evvelce birisine dediğim gibi bunu tekrar ediyorum. Hem mucibi taaccüb hem medare teessüftür ki ehli hakikat İtifaktaki fevkalade kuvveti zayi ettikleri ve ziyhıyla mağlup oldukları halde Eli nifak ve dalalet meşrebine zıt olduğu halde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken, 90 90ks ehhl hakikatı mağlup ediyorlar. Ve en ziyade medarı taüb ve medarı hayret şudur ki, en ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlar da o yardıma İslamiyetçe ve meslekçe, ve vazife-i dinîce mükelleb oldukları bize yardımı yapmayıp, bilâkiz, yanlış anlamasına binaen, Risale-i Nur'un hizmetine fütur verecek bir tarzda, mevki-i içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler, bir hakikate dair beyanata itiraz etmişler. Ben bilmiyorum hangi meseledir, hangi ayete dairdir. Olsa olsa, gayet mahrem kısmından olan birinci şua namında, işarat-ı Kur'aniyeden bir meseleye dair olacaktır. Bu aciz kardeşiniz, hem o eski dost zata, hem ehl dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki… Kur'an-ı Mûciz-ül Beyan'ın feyziyle Yenisait, hakaik-i imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki, değil Müslüman uleması, belki en muannid Avrupa feylesoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işarî ve remzî bir tarzda, Hazret-i Ali anh ve Gavs-i Azam'ın kuddise sırruhu ihbarat-ı nev'inden, Kur'an-ı mucizül beyanın dahi bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkati celbetmesine, manâ-i işarî tabakasından rumuz ve imaları, icazının şehnindendir ve o lisan-ı gaybın belâgat-ı mucizekârânesinin muktezâsıdır.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 Ben de Kur'an'dan istimdaad eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarîhinin teferruatın evindeki tabakattan manayı işârî tabakasında ve o manayı işârî külliyetinde dahil bir ferdi risalenin nur olduğunu ve duhûlüne medarı imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatımda hiçbir şek ve şüphe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 Bir tabakası da manayı işareti ve remzidir ve o manayı işareti de bir külliyedir. Her asırda cüziyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o manayı işareti tabakasının külliyetinden bir ferdittir. Ve o ferdin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema mabeyninde cari bir düstur-u cifri ve riyazi ile karineler belki hüccetler gösterilmiş iken Kur'an'ın ayetine veya sıratına değil incitmek belki ijaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaret-ı gaybiye itiraz edilmez. Ehli hakikatin nihayetsiz işaret-ı Kur'aniyeden hadd-ü hesaba gelmeyen istihracatlarını inkar edemeyen bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istirap ve istibad edip itiraz eden zat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 Remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte hiçbir dakika nefsi emmareme medare fahru gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu yirmi sene hayatımın göz önünde tereşuatı ile ispat ediyorum. Evet bu hakikatla beraber insan kusurlardan, nisyandan, sehivden hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde hatalar da olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kutsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında noksan huruflarla, yeni hat altında tahrifkerane ehli daraletin tevilat-ı fasideleri ayatın sarahatını incitmelerine bakmıyor gibi biçare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetleştirmek için bir nükte-i icaziyeyi beyan ettiği için Hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz elbette değil öyle zatlar belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Benim şahsım için mucibi hayrettir ki o itiraz eden zat benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehmi'nin kuddesü's-sühü bir tilmizi ve en ziyade merbut olduğum İmam Rabbani'nin radıyallahu an bir talebesi olduğu halde herkesten ziyade kusurlarıma eski karışık hayatlarıma taşkınlıklarıma bakmayarak, bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lâzım iken, maad teessüf, ondan tereşruh eden biri itiraz, bazı zayıf arkadaşlarımıza fütur ve ehli dalalete bir senet hükmüne geçtiğini çok teessüfle işittik. O ihtiyar zattan, çabuk bu su-i tefehhümü izâle etmek için, tamire çalışmasını, hem duasıyla, hem tesirli nasihatiyle yardımını bekleriz. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fedakarları bulunan meşrefler, meslekler, bu dehşetli dalalet hücumuna karşı, zahiren mağlubiyete düştükleri halde, benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz, mütemadiyen tarasut altında, karakol karşısında ve müthiş, müteaddî cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, elbette dalalete karşı galibane mukavemet eden,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 Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil Risale-i Nur'un öyle parçaları var ki bazı 6 saatte, bazı 2 saatte, bazı bir saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki eski Said'in kuvveyi hafızası beraber olmak şartıyla o 10 dakikalık işi 10 saatte fikrimle yapamıyorum. O bir saatlik risaleyi iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum ve o altı saatlik risale olan otuzuncu sözü ne ben ne de en müdakik dindar felsefçılar altı günde o tahkikatı yapamaz ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve birer hizmetçisi olmuşuz. Cenabı Hak fazlı keremiyle bu hizmeti kutsiyede halisane muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur şakirtlerini daim muvaffak eylesin. Amin. Said Nursi